Risale-i Nur, mü'minlere hedaya i hidayet, vesile-i sa'adet, mazhar şefaat ve peyyaz rahmandır. Risale-i Nur, kâinata nevbaharın feyzini veren bir âb-ı hayat ve aynı rahmet ve mahz hakikat ve bir gülzâr-ı gülistandır. Risale-i Nur, lütf-i yazdan, kemal-i iman, işarat-ı Kur'an ve bereket-i ihsandır. Risale-i Nur, kâfire hüsran, münkire tokat, Dalalete düşmandır. Risale-i Nur bir kendi i mahfi, bir sandukçayı cevahir ve menba-ı envardır. Risale-i Nur hakikatı Kur'an ve Miracı imandır. Risale-i Nur sertacı evliya, sultanül eser ve zübdetül meani ve atayay ilahi ve hedayay süphanidir. Risale-i Nur bir bahri hakaiq ve bir sırrı dekaik ve kenzülme arif ve bahrul mekarimdir. Risale-i Nur, hastalara şifahane-i hikmet ve may zemzem, sağlara mayişe-i hakikat ve rihi i reyhan ve misk-i anberdir. Risale-i Nur, mevid Ahmedi Ahmed-i ve müeyyed-i Haydari anh, ve teabün-i gabsî kuddüs-i ve tavsiye-i gazalî kuddüs-i ve ihbar-i farukîdir kuddüs-i sırrühü. Risale-i Nur, şems-i Kur'an-ı muciz beyanın elvan-ı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 Maalesef acıklı bir yayı içindeydiler. Böyle bir zaferin tahakkukunu hayal ve muhal görüyorlardı. Fakat bütün feyz ve nurunu insanlığı tenvir ve irşad için ilahi bir güneş halinde Arş-ı Azam'ın pürnur ufuklarından inen Kur'an-ı Kerim'den alan nur neşriyatı durgun gönüllere andıran gönülleri deryalar gibi coşturmuş. Kasvet ve hicran yıllarının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 ve defter-i hasenatlarına sikkey-i ki gaybînin her bir harfine mukabil bin hasene yazdır. Amin. Ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ile. Amin. Ya erhamer rahimin. umum risale-i nur şakitlerini iki cihanda mes'ûdeyle. Amin. İnsi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Amin. Ve bu aciz ve biçare sayidin kusuratını aff eyle. Amin. Umum Nurşakirtleri namına, Said Nursi